să-n spuni n-aioc când savi să-m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 Dostlar, hepinize merhabalar. Bugün 24 Nisan e, 2019 tabi, ama biz 1915'ten bahsedeceğiz. 24 Nisan'da e, yönetim tarafından, itaatlereki tarafından verilen kararla e, İstanbul'daki Ermeni aydınlarının e, sürgün günü, 24 Nisan. E, bütün dünyada bugünü üzüntüyle, hüzünle hatırlıyor insanlar. Başta Ermeniler ama hepimiz, insan olan herkes e, hatırlıyor bugünü. Ben de sık sık yaptığım gibi bu sene e, 24 Nisan için e, özel bir program hazırlamak istedim. Hazırlamak istedim. E, Hrant, Udi Hrant'ın Nadir kayıtlarından birini dinleterek başladım. İnanılmaz bir yorumdu. Tabii e, bu programı baştan sona bir e, hüzün programı olarak düşünmedim. Çünkü 1915 sonrasında da hayat devam etti. Ayrıca sanat işlerinde, müzik işlerinde milliyetçilik olmuyor. Ermeniler gerek ee, müzik, müzisyenlik itibariyle gerekse dil itibariyle Türkçeden hiçbir zaman kopmadılar. Ee, yani e, genel olarak kin tutmadıklarını da söyleyebilirim okuduğum kitaplardan anladığım kadarıyla. Ee, hal böyle olunca hayatın her yanını gösteren ee, Tabi temel olarak halk müziği bazlı e, kayıtlar dinleteceğim, dinleteceğim sizlere. Bugün azıcık e, yorgun çıkıyor sesim. Evet e, ben doğallıktan yanayım. Hani maske takıp sizlerle e, o şekilde konuşmayı tercih etmiyorum. Bugün de böyle. E, Nostalji Armeniyen adında bir albüm var elimde. Çok beğendiğim bir albüm. Tabii içinde hem Türkiye kökenli müzisyenlerin daha çok Amerika'da yaptığı kayıtlar var hem de eski Sovyetler Birliği'nde yapılan kayıtlar var. Bunların hepsi taş plak ama çok iyi temizlenmiş, tertemiz, dinlenebilir hale getirilmiş. Dolayısıyla hem Doğu Ermeni hem de Batı Ermeni geleneğini temsil eden örnekleri bir araya toplamışlar tabi ağırlıklı olarak aşk şarkıları var burada ee, birtakım tarihsel şarkılar da e, mevcut ee, Udi Grant'la başladık şimdi yine bir Türkiye kökenli e, Ermeninin e, bir şarkısı var sırada e, vurma avcı vurma diye başlıyor Madam Matur seslendirmiş bu kaydı Muhtemelen bir e, Amerika kaydı. Tabii bu kayıtları içeren çeşitli albümler var. En başta Marco Melkon'un e, çeşitli zamanlarda yaptığı kayıtlardan oluşturulan bir e, albüm var. Marcos Melkon adını taşıyor. E, Traditional Crossroads yayınladı bunu da. Bir de 8. Cadde adında bir albüm var. Burada da e, yine... Marco Melkon başta olmak üzere 1950'lerin meşhur şarkıcıları, Ermeni şarkıcıları çok büyük oranda Türkçe şarkılar söylüyorlar bu kayıtlarda da, bu derleme albümde de. Bu üçüncü albüm yeni geçti elime. Dolayısıyla daha çok taze bir albüm. Sanıyorum 2018'de yayınlanmış aynı zamanda. Bu albümü paylaşmak istedim. Ee, vurma avcı vurma ee, parçanın ismi ve madame matur söyleyecek. <gülüyor> Madam Matur söyledi. Vurma avcı vurma. Kalbim yaralı. Evet. 1915 programı yapıyoruz bugün. E, 1915'i hala e, kabul etmemekte direniyoruz. Yani e, Türk Devleti olarak tabi. E, biz e, bizim gibiler. E, dünyanın dünyaya mal olan bu olayı eee Tabii ki e, anlıyorlar, biliyorlar, tarihsel olarak da e, ortada. E, ama kabul etme erdemini e, hala resmi olarak gösteremedik. Şimdi yine Türkiye'li bir Ermeni iki şarkısını dinleteceğim sizlere. Nostalji Armeniyen adlı e, albümden. Bugün zaten o albümü çalıyorum. Ee, Sonya Karakaş. Sonya Karakaş'tan bayağı şarkı alınmış bu albümde ee, bu albüme. Bir de genel olarak oldukça nadir kayıtlar. O bakımdan da e, son derece anlamlı benim için bu parçaları çalmak. Şimdi Sonia Karakaş'tan iki tane parçamız var. Ee, Hayakçık ringisi. İkincisi de Yer Yer. Hayakçı araraş araç her gün var es hayakçı hayakçı asitirun akçik es hayakçı hayakçı ara araç her gün var es can akçik hayakçı hamar gba yer daha manaydır daha boru hamar <gülüyor> gba yer <gülüyor> <gülüyor> Amor gibi şiir olur var kattan bir de ayakçi Kim çadırla bir Yaner maral ağçık hay ağçık durmek paçıkı hay ağçık ay ağçık nazmianer maral ağçık durmek paçıkı hay ağçık ay ağçık yer buçneng var Amerika çiğ, Siruni çiğ, Siruni Yaar kha belen yaar yaar yaar yaar Yar yar yar yar şurtu ingarmir kselop yar yar yar yar şurtu selon yar yar yar yar aman kıtlanma selon <Sessizlik> yar yar yar yar Evet dostlar, bugün Balkan Müziği coğrafyası dışındayız. E, hem Amerika'dan, Avrupa'dan hem de Ermenistan'dan e, kayıtlar dinletiyorum size. Nostalji Armenian adlı albümden. E, plakların kaydedildiğini kaydedildiğine dair bilgi bulamadım albümde. Dolayısıyla tahminlerde bulunuyorum. E, ve sıradaki... Türk'ünün Ermenistan'da kaydedildiğini düşünüyorum. Fransa'da olabilir çünkü ilginç bir ismi var. Muhtemelen e, lakabı Monseyor Baboyan söylemi şey, e, söylemiş parçayı. Sevsev Art Atçar adına taşıyor parça. E, tar eşlikli olduğu için e, ya Ermenistan'da kaydedildi ya da e, Ermenistan'dan Fransa'ya kaydedildi göç eden bir müzisyen tarafından kaydedilmiş olmalı. Dolayısıyla hani türkiye Ermenilerinde fazla tarra rastlamıyoruz. Kafkasya özel bir çalgı olduğu için. Evet Monsenior Baboyan'ı dinliyoruz şimdi. İç para atardesim araday şman und das paradisum arodalshan ich so hagig Padi gelir şakarı şakarı İzmi Anci sinir ünis Madalini Kesotis Ahkirsinir Aydır Bey'ler babayandan dinledik tarihliğinde ee, anladığınız gibi zaten büyük ölçüde Azerbaycan etkisi taşıyan bir ezgi. Zaten beraber yaşayan halklar bu Türkiye'de Türkiye içinde geçerli tabii ki. Yan yana yaşayan insanlar birbirlerinin müziğinden o kadar etkileniyorlar ki ne olursa olsun o geleneği koruyorlar, sürdürüyorlar, bırakamıyorlar. Aynı şey eee Ermeni müzisyenler için de geçerli. E, 1915'e rağmen e, bu müzikal etkileşim e, her türlü engellemeye, sıkıntıya rağmen devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Şimdi iki şarkı çalacağız Erdar'da. Önce yine Sonia Karakaş söyleyecek. Arkadaşlarıyla birlikte iki telli adı. Türkçe parça. Arkasından Şehir karakteri gösteren bir e, parça var. En azından e, icra bakımından. E, Edward Bogosyan söyleyecek. Ve Gulazyan orkestrası da e, eşlik edecek ona. Seni Alasuna Gabalı çun ena, gabalı çun ena. Anirusta züykmu çaruk, gabalı çun ena, gabalı <gülüyor> ena. Done. How are you going? Evet Gulazyan Orkestrası işliğinde Edward Bogosyan'ı dinledik. Şimdi e, az önce dinlettiğim Sonya Karakaş'ı tekrar dinleyeceğiz. Ama ben parçanın adını anons etmeyeyim. E, zaten biliyorsunuz ama e, sözler Ermenice. <gülüyor> killa tum morin yarne sayah chik egurmi tum morin Az alçımın tam peran kız alçını at tamperan kız Ser ko su kabatı yarız kabatı yetkezi kıziririm haya ki ego yasinmek bak ki yeskeziiririm haya ki Egor miya sin men kapci Evet Sonia Karakaşi dinledik. Hepimizin bildiği bir türkü Ermenice sözlerle dinledik. Stadyumlara da bile söylenen bir Türkü bilenler bilir zaten. Şimdi iki Sayat Nova şarkısı var. Tabii e, Ermenistan kökenli müzisyenler tarafından kaydedilmiş parçalar bunlar. İkisi de piyano eşlikli. E, Şara Talyan söyleyecek. E, tabii Doğu Ermenicedesinde e, söylenecek bu parçalar. E, Sayat Nova'yı bilmeyen azdır 17. yüzyıl ünlü Ermeni halk ozanı Aşıvuh diyebiliriz şimdi iki sayatlı Türküsü Thank <laughs> you. Merat şirin nasat zla renervatim, levatın çaprenervatim, Dasu me kamisa mojam kasi tar nervati Aswat hakni zar nervati Mejumi namalmanim gali yar nervati kaktar alizut Maziyer drehan, patatet, parti mi çuman? mi çuman? Kalacık deriven, namçık dında benim kullan dar bir kullan dar rad rehan labidone hatni zar Evet sevgili dostlar bugün 1915'i hatırlıyoruz ve Nostalji Almeniyen adlı yeni çıkmış bir taş plak derlemesini sizlerle paylaşıyorum. Hem e, Ermenistan kökenli hem de Türkiye kökenli müzisyenlerin eski kayıtlarını, taş plak kayıtlarını bir araya getirmiş bir kayıt bu. E, yine Ermenistan kayıtlarına devam edelim. Dediğim gibi e, Ermenistan'da Kaydedilmiş olmayabilir fakat gelenek olarak oradaki müzik genelinin devamı e, müzisyenlerin yaptığı bir kayıt bu. E, bir medley, iki şarkı bir arada dinleyeceğiz. E, Guhar Gasparyan seslendirecek. Sirundi sirundi maham kahani sirundi sirundi maham kahani kahamunya sirundi sirundi sirundi sirunadi <speaking in> sirunadi sirunadi sirunadi sirunadi maklun kaathaavi kohame phadu oh ma kohadik mahatik ka pu sarne kohadik kohar me kohar mir kohadik nahi rat kohar harad tuu zeh me Evet e, Guhar Gaspari'yi dinledik bir medleydi iki şarkıdan oluşan bir medleydi. Şimdi yine Sonya Karakaş'a dönüyoruz. Dediğim gibi bu albümde epey kaydı yer alıyor. Ampakt M parçanladı e, neşeli hoş bir şarkı. Çık ye lov, açam katere Son Yakalakaş'ı dinledik. E, programın sonuna doğru yaklaşırken iki tane parça çalabileceğim. E, i̇lkini anlatayım size. Tatul Altunyan ve Koros'unu dinleyeceğiz önce. Tatul Altunyan e, 1930'larda, 40'larda Ermeni halk müziğine getirdiği yeni solukla, e, çok sesli düzenlemeleriyle e, çok popüler oldu, çok sevildi. Ee, Batı klasik müziğinin ağır havasını taşıyan çok seslilik denemelerine karşı onunki daha kolay anlaşılır, daha e, sevilen bir çizgi ortaya çıkardı. Şimdi e, Tato Altunyan ve arkadaşlarını dinliyoruz önce. Atol ve Korosun'u dinledik. Tabii e, en önemli anonsu yapmaya atladım. E, Lusik Koçyan vokalde Lusik Koçyan vardı. Dönemine damgasını vurmuş. Çok özel bir ses. Zaten anladınız. Son parçamız Türk-Ermeni müzik geleneğinin ortak e, ürünlerinden biri ortak e, geleneklerimizin en önemli simgelerinden biri bu bir bar e, 98'lik 8lik Tamzara bar dinliyoruz ve kim söyleyecek yine Sonya Karakaş söyleyecek <gülüyor> Çerik çerki çer, fırın edecek, tam zara barbar edecek Çerik çerki edecek, bu serinin altı otu Barbara Barla, 1915'e atfettiğim bu programı bitirmiş oluyoruz. Size iki tane duyurum var. Bir tanesi bu gece e, genel sanat yönetmenliğinin yaptığım e, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetlerin Sesi Korusunun bu akşam bir konseri var saat 20'de. Uygun olan dostlarımızı beklerim. E, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampüsünde B Konferans Salonunda. Dileyenler, katılabilirler. E, i̇kinci duyurumda salı akşamı için e, önümüzdeki çarşambadan önce, önce olduğu için e, şimdi duyuruyorum sizlere. Fransa'dan gelen Canan ya da Dianan adında bir e, koro. Çok sesli Balkan müziği ve Kafkas müziği seslendiriyorlar. Gerçekten çok başarılı, çok hoş bir koro. En son albümlerine de sevgili dostum Brena. E, katkıda bulunmuş Brena e, O konserde Harbiye'de Notre Dame de Sion Lisesi'nin e, büyük sonunda gerçekleşecek. 30 Nisan akşamı yine saat 20'de e, hararetle tavsiye ediyorum. E, ilgilenenler notlarını alsın çok sesli müzik sevenler ve Balkan müziği sevenler ve otantik müzik sevenler. Program sonrasında telefonun başında olacağım 0212 343 40 40 0212 343 40 numaralı telefondan 15 dakika için bana ulaşabilirsiniz. Ee, bütün sosyal medya mecraları zaten açık. Ve son olarak hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta e, 1 Mayıs. Güzel bir sürprizle karşınızda olacağım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Suna'nın Beriyanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu